Radyo Tiyatrosu Komşunun Hanımı Yapım Mehmet Gösoğlu Yazan Alfred Hitchcock Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Didem Türkmen Kurgu Mahmut Acar Program Yönetmeni Erol Diken. Evelyn Evelyn Evelyn Beni duymuyor musun? Uzar mısın biraz George? Orada pencerenin önünde ne yapıyorsun sen? Deminden beri sana sesleniyorum Duymuyor musun beni? Şş. Açlıktan ölüyorum evladım. Sofrayı kurda yemek yiyelim. Ha, tamam tamam sabret biraz. Allah aşkına ne var dışarıda? Pencereden kim bakıyorsun evladım? Karşımızdaki eve taşınan yeni komşulara bakıyorum George. Ha, taşınırlarsa taşınsınlar sana ne canım? Hem neyle bakıyorsun komşulara? Bak görüyor musun George? İki kişiler bizim gibi karı koca, çocuksuz. Çocukları olabilir, yok mu? Olabilir. Ya da vardır da belki sonradan gelecektir. Nereden biliyorsun? Yok işte George. Olsaydı ev eşyalarını getirdikleri gibi çocuklarına da getirirlerdi. Her neyse bize ne canım. Hadi sofrayı kurda yemeğimizi yiyelim. Karnım çok acıktı Evelyn. Kadınla adama dikkat ettin mi George? Yok. ne dikkat edeyim ki? Bak birbirlerine nasıl da düşmanca bakıyorlar. Saçmalama Evelyn. Evli çiftler birbirlerine böyle nefretle bakmazlar. Dikkat et George... İkisinin de bakışlarında birbirlerine olan nefret ve tiksinme ifadesi var. Hayda, bunu nereden çıkardın şimdi? Onların evi ile bizim evimiz arasında 20 metre mesafe var ve sen bu mesafeden o iki insanın bakışlarından olmayacak manalar çıkarıyorsun. Doğrusu bestiyane var. Dikkat etmedin mi? Birbirlerine yiyecekmiş gibi bakıyorlar. George, bak söylemedi deme. ...sonunda bunlar birbirlerini öldürecekler. Evelyn yine mi şüphecilik hastalığında hepleşti? Hani böyle şeyler düşünmeyecektin? Hani insanlardan ve olaylardan şüphe etmeyecektin? Alt ay doktor tedavisi gördün. Doktorun seni taburcu ederken ne dedi? Yaşama şüpheyle bakma. İnsanları olduğu gibi gör. Olayların tahlilini yapıp da beyin hücrelerini yorma. Demedi mi? Evet ama elimde değil George. Şüphelenmeden yapamıyorum ki. Şunların haline baksana... Bak bak, hmm. öfkeli öfkeli bir şeyler konuşuyorlar. Ne yazık ki buradan ne dediklerini duyamıyorum. Canım karı koca değil mi elbette tartışırlardı, birbirlerine bağırırlardı. Olan şey bunlar. Hemen birbirlerini öldürecekleri anlamına çıkar çıkarma. Evet, kuşkularını ara verip de sofrayı kurarsan çok sevineceğim. Peki, peki. Sen ne dersen de George ama benim gözüm bu yeni komşuları hiç tutmadı. Sen yeni komşuların hakkında tahmin ve onlarla ahbaplık kurmaya kalksan daha iyi olur. Neden? Doktorunun ne dediğini unuttun mu? Komşuluk yap, arkadaşlar, dostlar edin. Böylece yalnızlık çekmez, kötü düşüncelerden de kurtulursun demişti. Evet ama herkesle de dostluk kurulmaz ki George. Olsun. Netice itibariyle bu yeni taşınanlar bizim artık komşumuz oldu Evelyn. Bence onlarla lahmab olabilirsin. Eh <gülüyor> bakalım, dedim. İşte yeni taşınan kadın bahçeye çamaşır asıyor. Danışmanın tam zamanı. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben yan evde oturan komşunuz Evelyn. Memnun aldım. Ben de Kristin. Çamaşır asıyorsunuz galiba. Evet. Hepsi de kocamın. Ne kadar da çok çamaşırı varmış. Ne iş yapıyor kendisi? Pazarlamacı. İlginç bir meslek. Ne pazarlıyor? Bıçak. Boy boy, cins cins bıçaklar. Restoranlara falan. Ee, ne yaptın bugün Avon'la? Bugün yeni komşularımızla tanıştın mı? Evet tanıştım. Kadınla tabii. Adı Kristin. Kahvaltıdan sonra bahçeye indiğimde... ...kadını iplede çamaşır asarken gördüm. Merhaba dedim. Biraz lafladık. İyi. Buraya nereden gelmişler? Kaliforniya'dan. Ya Kaliforniya'dan ha? Evet. Sen Kaliforniya'yı severdin değil mi? Elbette. Çok güzel bir yerdir. İşte böyle. Tanışmamı istedin, tanıştım George. İyi oldu. Ben işe gittiğimde arkadaşlık edebileceğim birisinin olmasına sevindim. Bu arada kendini dinlemekten de biraz uzaklaşır rahatlarsın. <gülüyor> Garip bir kadın. Evelyn. Allah aşkına yine kötü tahminler yürütme. Hem nesi garipmiş kadının? <gülüyor> Garip işte George. Çamaşır asarken dikkat ettim, çamaşırlar kocasınınmış. İnan o kadın çamaşır asarken çamaşırlara öylesine düşmanca davranıyordu ki... ...gören onları parçalamak istiyor diye düşünür. Saçmalama Evelay'ın. Hayır saçmalamıyorum. Hele kocasının gömleklerini asarken öyle bir mandallayışı var ki görmeye değer. Mandalları sanki gömleklere bıçaklıyormuş gibi takıyordu. Allah aşkına Evelay'ın yeter artık. İnsanların her hareketinden bir mana çıkarıp da beyin hücrelerini yorma. Ama gerçek bu. Bana inanmalısın George. Kadına bu kadar çok çamaşır kimin dediğimde... ...kocamın derken sesindeki o kin, o öfçe tonunu... ...yüzündeki o düşmanlık ifadesini görseydin... ...sen de bana hak verirdin. Bak Evalay'ın, beni dinle kardeşim. Hayal gücünü öylesine geniş ki... ...bunu biraz sınırlandırsan iyi olur sanırım... Başkalarının hobileriyle uğraşmaktan vazgeçip... ...iyi şeyler düşün. Sen insanları olduğu gibi kabul etmemi istiyorsun, George. Ama elimde değil bu. Kadını gördüm diyorum. O kadın kocasından nefret ediyor. Hem de öldüresiye nefret ediyor. Başlama gene lütfen. Sanki kocası karşısındaymış gibi... ...onun dümletlerinden intikam alıyordu. Bak, Eyvallah Geçen yıl geçirdiğin ruhsal bunalımı unutmamışsındır sanırım. Psikiyatristlere taşınmaktan ben bıktım ama sen usanmadın. Senin için böyle hayaller kurgulamak oldukça zararlı bunu biliyorsun. Gerçek olayların dışında yoruma açık düşünce ve tasarlamalardan vazgeçmelisin. Düş gücünü böylesine meşgul etme sonra yine baş başlar. Ben düş gücümü kullanmıyorum George gördüğüm bir olayı yorumluyorum. Sen ne dersen de, o kadın gömlekleri mandallarken sanki içinde biri var da onu bıçaklıyormuş gibi mandallıyordu. Tamam, tamam, olabilir. Diyelim ki kadın gömlekleri asarken nefret doluydu. İyi ama bu onun kocasından nefret ettiğini göstermez ki. Kadın belki de yıllardır gömleki kayıp ütülemekten bıkmış, yorgun düşmüş olamaz mı? Gömlekleri de bu yüzden öfke ve nefretle asamaz mı? Ama kendi çamaşırlarını asarken öyle değildi, son derece neşeliydi. Ne zaman eline kocasının bir gömleği geçse yüzündeki o tatlı o sevimli ifade kayboluyor. Yerini öfke ve kin ifadesi alıyordu. Bu sence ne anlama geliyor George? Evelyn karıcığım lütfen anlayışlı olmaya çalış. Şimdi iyileşmiş bir durumdayken başkalarının gömleklerine bakıp da kendini ve zihnini yorma. Dediğim gibi belki de sıradan bir çamaşır asıştır da sen düş gücünü zorladığın için saldırganca yorumlar getiriyorsundur. Allah aşkına davranışlarına dikkat et. Seni seviyorum. Yeniden hastalanmanı istemiyorum. Kızma ama ben gerçeği söylüyorum George. Yine de seni memnun etmek için... ...böyle şeyleri aklıma getirmemeye çalışacağım. Biraz ayağa kalkar mısın? Hı, neden? Şu senin için ördüğüm kaza üstüne bir tutacağım. Bakalım boyu tamam Hı. mı değil mi? Peki ölç. Evet, göz kararıyla yapmama rağmen... ...kazağın boyu gayet iyi. Kollarını örmeye başlayabilirim. Biliyor musun kocası pazarlamacıymış. K kimin? Kristin'in, yani o komşu kadının. Ne, ne pazarlıyormuş o da? Bıçak. <gülüyor> Bak gördün mü işte pazarlamacılar mecburen temiz gömlek giymek zorundadır. Karısının neden bu kadar çok gömleki kadığı da gömleklerden de neden böyle nefret ettiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan nedir George? Kadının kocasının gömleklerinden neden nefret ettiğinin sebebi. Sen kadının kocasını gördün mü George? Hayır ya sen? Ben gördüm. Sabahları senin gidişinden az sonra gittiği için onu görüyorum Arabasını bizim mutfak penceresinin oradaki aralığa fark ediyor Kahvaltı masasını kaldırırken onu arabasına binerken görüyorum e, Peki ne tip birisi? Uzun boylu bıçak gibi ince biri Her zaman gri elbiseler giyiyor Biliyor musun George? Nedense o adamı gördüğümde hep gri yılanları getiriyorum aklıma Evelyn Yine saçmalamaya başladı. Lütfen artık kes. Yüz hatları çok ilginç adamın. Nasıl yani? Çukurlarına sinmiş gibi fıldır fıldır dönen gözleri... ...tıpkı siyah kalorifer böceklerine benziyor George. Şu söylediklerine bak Evelin. Adamı gri elbiselerinden dolayı yılana benzettin. Gözlerinin fıldır fıldır dönüşünden de siyah kalorifer böceklerine. Lütfen sus artık. Susmam. O ailedeki huzursuzluğu ve uyumsuzluğu... ...ve sonradan olabilecekleri önleyecekse... Susarım George Bir dakika bir dakika sonradan olabilecekleri derken neyi kastettin Evelyn? Hiç Hadi Evelyn ne demek istediğini anlat bana Önemli değil canım Demek istediğim sonunda o evde bir cinayet işlenecek Evelyn yine mi aynı şeyler Hı. Sana düş gücünü kullanıyorsun dediğimde bana da kızıyorsun İşte bu resmen bir düş gücüdür ...taşınalı birkaç gün geçmediği halde... ...daha doğru dürüst tanımadığım bir karı koca için... nasıl olur da böyle feci şeyler düşünürsün? Hissediyorum George, hissediyorum. O evde kötü şeyler olacak, inan bana. Olur ya da olmaz, bu seni ilgilendirmez Evelin. Artık o evle, o kadınla ve kocasıyla ilgili... ...hiçbir şey düşünmeni istemiyorum... ...ve düşünmeni de yasaklıyorum. Lütfen George, düşünce maddi bir varlık değil ki... ...bir hareket tarzı değil ki, nasıl yasaklarsın... ...düşünce sadece insanın beyninde oluşan bir şeydir. Tamam Evo Bey. bu bahsi kapatalım. Aç da şu televizyonu seyredelim, böylelikle her şeyi unuturuz. Bakalım televizyonda ne var? Ah iyi ki televizyon dedin de aklıma geldi George. Bu akşam harika, soluk kesen bir film var. Az kalsın kaçıracaktık. E ne filmiymiş bu? Cinayet filmi. Tutmadı bu gece Aklım fikrim hep komşunun evinde George o evi ve komşuları düşünmemi istemiyor ama Düşünmeden de edemiyorum ki Tabii George o kadının kocasının gömleklerini asarkenki Halini görmedi Onun için hava hoş Ama ben gördüm Kadın o gömlekleri asarken Resmen kocasından intikam alıyordu Keşke hiç taşınmasalardı evimizin yanına Dur bakayım Bu saatte ne yapıyorlar Salon penceresinden onların evini görebiliyorum İşte Salonların ışığı yanıyor Dur bakayım Evet evet İkisi de ayakta Uyuyamamışlar aa, aa, Şunlara bak Birbirlerini dövecekmiş gibi konuşuyorlar İkisi de birbirine bağırıyor ay, ay. İçime fenalık geldi Bahçeye çıkmak istiyorum Evet, böyle merak içinde kalınca fena alışıyorum. Acaba kavgalarının sebebini? İşte bahçeye çıktım. Kimse yok. Onları görüyorum ama seslerini işitemiyorum. ...fakat dayanamayacağım. Onlardan tarafa yaklaşmalıyım. Evet, işte tam salon penceresinin önündeyim. Evet, evet, sesleri kulağıma kadar geliyor. Beni kandırmaya çalışma et. Senin ne haltlar karıştırdığını gayet iyi biliyorum. Saçmalama Christine, ne haltı karıştırıyormuşum ki bana? Pazarlama için gittiğin evlerde kim bilir neler yapıyorsun... Öyle değil mi? Tamam işte neden kavga ettiklerini öğrendim. Bak hayır sen dinle. dinle canımı sıkmaya başlıyorsun Kristin. Her gece her gece aynı şeyleri tartışmaktan bıktım usandım yeter artık. Ne demek istiyorsun sen? Hı. Ne demek? Evdeliğimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi diyorum. Böyle her gece senin manasız kıskançlıklarını çekemem Kristin. Ne yani ayrılmayı mı düşünüyorsun benden? Hı. Ne? Eğer senin bu kıskançlık krizlerin devam edecekse... Evet Kristin ayrılmayı düşünüyor Seni ahyaksız seni rezil Demek beni beş parasız bırakıp terk edeceksin öyle mi Ağzından çıkanı kulağın duysun ne? Christine Anlaşılan seninle medeni insan gibi konuşamayacağız Yarın avukatımla bu konuyu konuşacağım Ay bu da ne Ay aksi şey hey, Ne oluyor orada? Bahçede biri var galiba Sakın hırsız falan olmasın Yoksa şu her şeye meraklı olan komşu kadın olmasın Bahçemize girip gizli gizli bizi mi dinliyordu? Bilmiyorum. Ama şimdi bahçeye çıkıp da neler olup bittiğini öğrenim. Sen burada Allah, kalkırsın. Allah. Beni burada görürlerse ne derim ben? Hay Allah şuraya bak dışarı çıkmama gerek kalmadı. Gürültüyü çıkartan kediymiş. Defo, Beni de vur hayvan. Defol. Oh, çok şükür. İyi ki bahçeye çıkmadılar. Bir de beni burada pencere altında yakalasalardı ne derdim ben. Ama buraya girdiğim iyi oldu. George bir de bunlar için kendi hallerinde diyordu. Keşke burada yanımda olsaydı da kar koca birbirlerinden nasıl nefret ediyorlar kendi kulaklarıyla duysaydı. Dün gece uyumamış gibi bir halim var Ebelim. <Gülüyor> Evet uyuyamadım George Madem öyle doktorun sana verdiği o uyku ilaçlarından alsaydın ya Ben daha başka bir şey yaptım George Ne yaptın Evelyn? Gece uykum kaçınca salona geldim Baktım karşıki komşuların salonunun ışığı yanıyor Eee? Karı koca kavga ediyorlar Görme zaman zaman o bıçak gibi adam karısına vuracakmış gibi elini falan kaldırıyordu Evelyn ben sana... Birden fenalık geldi içime üstüme sabahlığımı giyip Bahçeye çıktım ve salon pencerelerinin altına saklandım. Aman Allah'ım. Sen ne yaptığının farkında mısın Evelyn? Bu davranışın ne kadar ayıp bir şey. Ya seni orada görselerdi? Ah, sorma bir ara göreceklerdi. Öyle korktum ki. Ay benim pencerelerinin hemen altında görselerdi ne derdim? Ne cevap verirdim? Evelyn, komşularının evini gözetlemek çok çirkin bir hareket. Evelyn bunu nasıl yaparsın? Çok özür dilerim George ama kavgalarının sebebini de öğrendim. Peki neymiş kavgalarının sebebi? Kadın kocasının kendisini aldattığını sanıyor. Ve bu yüzden ondan nefret ediyor. Adamın canına tak etmiş... ...karısının kıskançlığı ayrılmak istiyor. Eee ne var bunda? Olabilir. Her aile arasında böyle tartışmalar yaşanabilir. Ama kadın ayrılmaya yanaşmıyor George. Bir ara kocasına beni beş parasız bırakıp... ...terk etmeye mi niyetlisin dedi. Oğlum bundan bize ne? Ayrılırlar, barışırlar, darılırlar. Bu niye seni ilgilendiriyor anlamadım. Biliyorum George inanmayacaksın ama... ...o evde bir cinayet işlenecek. Saçmalama! Ayrılmaya kalkan herkes birbirini öldürecek olsaydı... ...dünya üzerinde evden çok mezar olurdu. Hem öyle bile olsa... ...bundan bize ne Evelyn? Biz polis değiliz ki. Ama bir vatandaş olarak durumu polise bildirebiliriz. Bir cinayeti önleyebiliriz. Evelyn saçmalama! Polise telefon açıp da ne diyeceğiz? Efendim karıma malum oldu komşularımız birbirini öldürecek mi diyeceğiz? Hayır karıma malum oldu demeyeceksin. Karım onları kavga ederken gördü diyeceksin George. Ben onları kavga ederken gördüm. Sen insanı çıldırtırsın Emre. Bak bak Emre. Tamam sen onları tartışırken gördün. Ama bu onların birbirini öldüreceği anlamına gelmez ki. Zaman zaman biz de tartışıyoruz şimdi olduğu gibi öyle değil mi bak tartışıyoruz işte seninle ama hiçbir zamanda ne sen beni ne de ben seni öldürmeye kalkışmıyoruz öyle değil mi? Şey doğru ama aynı şey değil biz tartışsak bile senin dediğin gibi birbirimizi öldürmeyi asla düşünmeyiz ama onlar onları... da düşünmez onlar da düşünmez eyvallah sadece tartışmışlar kavga etmişler. Evli çiftler böyledir geceden kavga ederler ama sabah barışırlar Göreceksin bak onlar da bu sabah mutlaka barışmışlardır İnşallah dediğin gibi olur George ama ben hiç sanmıyorum San Evelyn san lütfen öyle san Onların barışacaklarını san ve bu meseleyi unut artık Bak sabaha kadar uyumamız Ben gittiğim zaman yat uyuyup biraz Sen böyle sabahın körlerine kadar kadın mı erkeği öldürecek Yoksa erkek mi kadını öldürecek diye zihnini yorarsan Sonunda yine hastaneye yatarsın Bak söylemedi deme de bir de hastaneden söz etme George Ben iyileştim iyiyim ben Neden hastaneye yatayım ki Eğer kafanı hep böyle olmadık şeylerle meşgul edersen Komşularımız ne zaman birbirini boğazlayacak diye Sabahlara kadar yatıp uyumazsan Maalesef yine hastalanırsın <Gülüyor> Tamam George tamam Sen ne dersen de O kadın tepeden tırnağa öfke dolu En ufak bir da sanki patlamaya hazır gibi Evelyn Allah aşkına bir saattir bu manasız şeyi tartışıp duruyoruz. Sonunda benim de sinirlerim bozacaksın. Hastaneye birlikte yapacağız Yeter artık o kadını da kocasını da kafandan at artık. Nasıl istersen. Benden söylemesi George. Sonra söylemedi deme. Demem. Sormam. Merak etme. Lütfen bağırmadan konuş George. Ben sadece sorma söylemem dedim. Ben de sana sormayacağımı söyledim. Böylece ben sormayacağım için sen de söylemezsin. Bize ne yahu? Allah Allah, durduk yerde başımızı derde mi sokacağız? Tamam, yeni komşularımızı unut. Onların orada olmadığını farz et... ...ve hayatını onlar gelmeden önce olduğu gibi yaşa. Olur, komşuları unutmaya çalışırım çocuğum. Hayır, çalışma. Unut. Hadi sevgilim, hoşça kal. Güle güle ev. Buyur bak, senin birbirlerini öldüreceğini zannettiğin komşular barışmışlar işte. Kadın kocası ne oluyor, görmüyor musun Evali? Evet ama... Ne aması? Yine ne oldu? Yahu görmüyor musun? Bak birbirlerini öpüyorlar. Şunların halinde hiçbirbirinden nefret eder gibi bir hal var mı? Görünüşü aldanma George. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Bir adamın yüzüne bir de kadının yüzüne bak. Yani yüzlerindeki ifadelere... Evet baktım ne varmış? Kadının yüzündeki ifade sence kocasını seven bir kadının ifadesi mi? Ne varmış kadının yüzündeki ifadede? Nefret, kin, intikam. Hayır Evelyn. sadece sen öyle görmek istediğin için öyle görüyorsun. Yoksa hiç de işte öyle bir ifade yok kadıncağızın yüzünde. Bak kocasını elinden tutmuş bahçe kapısına arabasına götürüyor. Evet ama kadın değil adam tuttu karısının elini bunu sen de gördün. Ne fark eder ki ha kadın adamın elini ha adam karısının elini tutmuş. Sonunda el eleyormuş. Çok şey fark eder George. Adam sevdiği için karısının elini tuttu. Kadın da mecburen elini verdi. Allah aşkına evladım. Nelerden ne manalar çıkarıyorsun. Sen resmen aklını bu komşularla bozmuşsun. Bak kadın arabanın arkasından ne yaptı gördün mü? Yo, ne yaptı? Tükürdü George. Tükürdü. Tükürdü mü? Evet tükürdü. Öfkeyle hem de. Tükürdün mü nereden biliyorsun? Ağzına kıl kaçmış olabilir onu tükürmüştür ya da çiklet vardır onu atmış olabilir. Kadının ağzında hiçbir şey yoktu. Sadece arabayla uzaklaşan kocasının ardından kahrol der gibi tükürdü George. Ne söylesem kar etmiyor dediğin dedik. Komşularımız senin o küçük beyin hücrelerinin içine yerleşmiş artık. Anlaşılan bir ara seni yine doktora götüreyim ben. George yine benim psikolojik tedaviye ihtiyacım olduğunu sanıyor. Ama yanılıyor. Ben deli değilim, şu hastası değilim. Olan biteni görüyorum ve bundan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bu yeni komşuları gözüm hiç tutmadı. Ama gel de bunu George'a anlat. Her şeye rağmen bu kadını ve evi bu ses seni. Bir araba. İyi ama kocasının arabası değil. Yabancı bir araba. Kadına kim geldi acaba? Vay canına. İki adam çıktı. Hiç tanımıyorum. ne de suratsız adamlar. Mafya gibi sağa sola bakıyorlar. Şimdi de kadının kapısına yürüyorlar. Tahminimde yanılmadım. Bu adamların Kristin'le ne gibi bir işi olabilir ki? Evet. İşte kapıyı çalıyorlar. Dur bakalım. Kristin bu adamları görünce ne yapacak? İşte Kristin kapıyı açtı. Aa, adamları görünce hiç şaşırmadı. Korkmadı bile. Demek onları tanıyor ya da geleceklerini biliyordu. Bakalım içeri alacak mı? Bir şeyler konuşuyorlar ama duyamıyorum ki. Kristin başıyla adamlara biz gibi gösteriyor. Adamlar da bizim eve bakıyor. Yama kadın neden bizim evi gösterdi ki adamlara? Yoksa kadın evini gözlediğimi anladı da bu adamları bizim için tuttu. İçeri girmediler, gidiyorlar. Kadın da bizim eve bakıyor durmadan. Sanki o adamları görmemi ister gibi. O iki adam arabalarına binip gittiler. Kristin hala kapının önünde. Yüzündeki ifadeye bakılacak olursa. Adamların gelişinden memnun gibi bir hali var. İşte o da içeri giriyor. Geldi şimdi bunları George'a anlat. Acaba o iki suratsız adam kimdi? Sakın kiralık katil olmasınlar. Olur olur. Kadın o adamları belki de kocasını öldürmek için tutmuş olabilir. Neden olmasın? Adamlar tıpkı filmlerde gördüğümüz kiralık katillere benziyordu. Ay, öyle merak ettim ki kadının o adamlarla ne işi var acaba? Ah, kadın dışarı çıktı. Elinde çöp torbası var. Çöp bidonu da bizim eve çok yakın. Dur, şununla konuşmaya çalışayım. Merhaba bayan Kristin. Merhaba. Çöp mü dökeceksiniz? Evet, çöp dökeceğim. Misafiriniz vardı galiba. Misafir mi? Evet az önce gördüm iki adam arabayla geldiler. Ha <gülüyor> Evet evet. Sizin mi yoksa kocanızın mı arkadaşlarıydı? O gelenler ne benim ne de kocamın arkadaşı değil. Ha, öyle mi? Ben misafiriniz sanmıştım. E, satıcı falan olmalı. Şimdi moda oldu. Herkes kapı kapı dolaşıp malını satıyor. Evet öyle. Satıcıydı onlar. Ya Aldınız mı bari bir şeyler? Evet. Sipariş ettim. Ne sipariş ettiniz? İki köpek. Ne? K köpek mi? Herhalde süs köpeğidir. Bakımları zor ama çok sevimli hayvanlardır. George müsaade etse ben de alacağım ama... Süs köpeği değil bayan Evelyn. Değil mi? Ya ne köpeği? Gelince görürsünüz. Doberman cinsi tuttuğunu parçalayan, kopartan şeyler. Şey iyi ama buna neden ihtiyaç duydunuz ki? Bizim buralarda hırsızlık falan olmaz. Şehrin en sakin mahallesidir. Ama olmayacak anlamına da gelmez. Dün gece yarısı birisi bizim bahçeye girmiş. Yani şey öyle mi? Kimmiş peki? Bilmiyorum. Göremedik Kedi falan olabilir Belki kedi dadandı son zamanlarda Bizim bahçelere Belki kedidir dün gece gelen Evet bir kedi gördük <gülüyor> Belki o sırada bir insan da vardı Ama kedi de olsa insan da olsa dobermanlar ...her ikisinin de hakkından gelecek şekilde yetiştirilmiş <gülüyor> köpeklerdir. İnşallah <gülüyor> havlayıp da çevreye rahatsızlık vermezler. Eğer bahçeme birileri girmezse ve evimiz gözetlenmezse... ...dobermanlar havlamazlar bayan Evelyn. İyi günler. <gülüyor> İyi günler. Demek o iki suratsız adam köpek satıcısıymış. Sakın dün gece benim kendilerini gözetlediğimi anlamış olmasınlar. O dobermanları da bu yüzden almış olmasınlar olur mu olur kadın sorularıma pek kinayeli cevaplar verdi. George çok kızacak ama yine de bu köpek meselesini anlatacağım ona. Hmm. Ellerine sağlık Avalain. Kuzu kızartmayı pek güzel yapmışsın. Ay, vaktim olsaydı daha başka şeyler de yapacaktım George ama... Ee, neden yapmadın? Vaktin olsaydı dedin. Misafir mi geldi yoksa? Yok hayır kimse gelmedi. Yazık. Ben de yeni komşumuzla apap olduğunu sanmıştım. Biliyorsunuz senin birileriyle bu komşuluk yapman gerekiyor. Avalain psikologun yalnız kalmamanı söylemişti. Aslında pek de yalnız sayılmazdım George. Nasıl yani? Yine bilmece gibi konuşmaya başladın Evalon Bugün komşuya iki yabancı adam geldi gelmiş gelmişse ne olmuş Gelir tabi herhalde bir tanıdıkları Ne bileyim ya da yakınlarıdır Hayır satıcıymış gelenler Satıcı mı Hı -hı. Ha şu kapı kapı dolaşıp pazarlama yapanlardan Evet Öyle mi? E, köpek satıyorlarmış Köpek mi nasıl yani Bildiğimiz köpeklerden mi Evet vasbaya köpek Allah Allah Hani tencere tava filan pazarlayanları gördüm de Köpek pazarlayanları hiç görmedim. Peki e, sattıkları köpekler de yanlarında mıydı? Ya da kucaklarında falan? Hayır adamların elinde hiçbir şey yoktu George. Madem öyle onların köpek sattıklarını nereden mi diyorsun Evalin? Komşu kadın Kristen söyledi. Ya öyle mi? Demek kendisiyle konuştu. O iki suratsız adamın kim olduğunu merak etmiştim. Bir ara komşu kadın bahçeye çöp dökmeye çıktığında pencereyi açıp ona sordum George. Yaptığın çok ayıp bir şey Evalon. Senin bu merakın karşısında mutlaka kadın... ...senin tarafından evlerinin gözetlendiğini anlamıştır. Peki, kadın köpek satın aldı mı? Almış. Hem de iki tane birden. Ha, i̇ki tane mi? İlginç. Neden bir değil de iki köpek almış ki? Bahçesine izinsiz girenleri kovmak için. Dur, dur bir dakika. Yani kadının aldığı köpekler süs köpeği değil mi? Hayır. Doberman cinsiymiş. Doberman ha? Vay vay vay. O köpekler çok yırtıcıdır Evelin. İyi ama neden öyle cins bir köpek alma ihtiyacını duysunlar ki? Bildiğim kadarıyla son beş yıldır tek bir hırsızlık olayı olmadı burada. Ben de söyledim ama dün gece bahçelerine birinin girdiğinden kuşkulanmışlar. Yani senden. Öyle değil mi Evelin? Bana dün gece uykunun kaçtığını ve onların tartışmalarını dinlemek için de bahçelerine girdiğini söylemiştim. Şüphelenmişler işte. Ama beni görmediler George. Yemin ederim ki görmediler. Ya da gördüler de kibarlık yapıp yüzüne vurmadılar. Ama netice itibariyle... ...bir daha girmemen için iki doberman aldılar. Sakın bir daha evlerini dinlemek için... ...onların bahçesine girme. O dobermanlar çok azılı köpeklerdir. Yakaladılar ve bir anda paramparça ederler seni. Girmesine girmem de... ...ama ben o kadının köpekleri... ...bahçelerini korumak için aldığını sanmıyorum George. Neden? Sormuşsun kadında sebebini söylemiş ya. O elbette öyle diyecek ama ben inanmıyorum. Evelyn söyler misin? Sen neye inanırsın Allah aşkına? Mutlaka köpekleri başka bir niyetle satın almıştır. <gülüyor> Mesela ne niyetle satın almış olabilir sevgili Sherlock Holmes? <gülüyor> Bilmiyorum ama herhalde yakında anlarız bunun sebebini. Evelyn bugün John'u aradım. John mu? Hangi John'u? Psikiyatrisin olan John'u. Neden aradın peki? Senin son günlerdeki tuhaf düşüncelerini anlattım ona. George nasıl yaparsın bunu? Niyetin yine beni o korkunç hastaneye mi yatırmak? Hayır. Sadece iyileşmeni istiyorum o kadar. Ben iyiyim George. Bunu defalarca söyledim sana. Ben iyiyim. Eskisi gibi değilim. İyileştim hasta değilim. Evet ama eski huyların yine devam ediyor. Her şeyden ve herkesten şüpheleniyorsun. Yanımıza taşınan yeni komşularımızın... ...cinayet işleyeceğini düşünerek zihnini yoruyorsun. Peki doktor John ne dedi? Eğer bu halleri devam ederse... ...getir kendisiyle konuşayım. Bir muayene edeyim dedi. George. Efendim? Sen, sen benim deli olduğumu sanıyorsun değil mi? Hayır, hayır. Sadece sinirlerinin bozuk olduğunu söylüyorum Evelyn. Bu sinir bozukluğu da kafana taktığın şu cinayet işi yüzünden. Sen bana inanmıyorsun değil mi George? Evelyn, günlerdir sana yalvarıyorum. Unut bu meseleyi. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Takma bunu kafana. Eğer böyle cinayet şeyler seviyorsan... ...sana polisiye romanlar alayım onları oku. Ama düş gücünü zorlama. Beyin hücrelerin yine yıpranır. Dün gece iyi uyudun mu bari? Evet uyudum. Geceden bir uyku hapa almıştım. Deliksiz sabaha kadar uyudum Bak bu iyi işte ne sevindim Her gece böyle yap Uyku hap Hiç olmazsa geceleri komşunun evini gözetlemeye fırsat bulamaz Ben kimsenin evini gözetlemiyorum George Onun için mi komşuların evinde neler olup bitiyor hep biliyorsun Öyle söyleme George Ben sadece Bir araba geldi kadının bahçesine ee, Başlama yine Evoley Geldiyse geldi Sana ne bize ne Acaba arabayla kimler geldi Aa, işte bak köpekler Görüyor musun George Kadının dün satın aldığı köpekler geldi Adamlar köpekleri getirmiş Lütfen sakin ol Evelyn görüyorum iki tane kocaman doberman Ay, Ne de çirkin şeyler Nereden bulmuş bunların hmm, Zevk meselesi Demek kadın bu tip köpeklerden hoşlanıyor hmm, Ne kadar da zayıflar değil George Sanki uzun zamandır beslenmemiş gibiler Bak kadın kapıyı açtı Köpekleri teslim almaya çıktı Bakma Evelyn ...kadın kendisini gözetlediğinizi sanacak. Lütfen köpekleri şu ağaca bağlar mısınız? Tabii efendim. Kadın bu çirkin köpekleri neden satın aldı dersin George? Sana söylemiş ya, ...evinin bahçesine girmek isteyen meraklıları engellemek için almış. Bunun için bir tanesi de yetebilirdi. Anlamadım. Bahçe dediğin ne kadar ki? Bir köpek bile yeterdi bahçeye girmek isteyenleri engellemek için. Neden iki tane satın aldı dersin? Of payvalayın... Yine sabah sabah sorularında bunaltmaya başlama beni. Sana ne canım? İsterse bir kamyon dolusu köpek de alabilir. Bu onun sorunu. Senin sorunun değil. Yanılıyorsun George. Bu aynı zamanda bizim de sorunumuz. Yani ne demek istiyorsun? Eğer bu pis suratlı hayvanlar gece gündüz havlarlarsa bize uyku uyumak haram olur. Şeyi sanırım haklısın. Pek de bad sesleri var. Eğer böyle havlamaya devam ederlerse polis çağırabiliriz. Saat kaç oldu? Sekize geliyor. Of, bayağı geç kaldım işe. Hemen gitmem gerekiyor. A, a, olamaz. Yine ne oldu? Şu komşunun kocası. Ne olmuş adama? Her sabah yedi buçukta arabasına biner giderdi. Ee, bu sabah gitmemiş mi? Hayır. Hala arabası bıraktığı yerde duruyor. Canım, belki de uyuyakaldı ya da benim gibi gecikti. Birazdan çıkar herhalde. Hayır, o adam radyo saati gibidir George. Haftalardır her sabah tam yedi buçukta ne bir dakika önce ne bir dakika sonra tam yedi buçukta arabasına biner giderdi. Şimdi de bunu kafana takma. Belki de hastadır. Olamaz mı yani? Evet olabilir tabii. Ama o durumda da eve bir doktor gelmesi gerekmez mi? Gelmedi ne biliyorsun Evola'ya? Gelmedi işte George. Gelseydi görürdüm. Nasıl göreceksin ki sabaha kadar mışıl mışıl uyuduğunu söylemiştin az önce? Hayır uyumamıştım George. Uyumamış mıydın? Hı hı. Yani bana yalan mı söyledin? Evet seni memnun etmek için öyle söylemiştim. Dün gece yine uyku tutmamıştı. Sigara içmek için kalktım. Sonra da sabaha kadar uyuyamadım bir daha. Ha, peki ne yaptın? <gülüyor> ne yaptın mı? Boş ver George. Hayır boş vermeyeceğim. Söyle hadi ne yaptın? Yine komşu kadının evini mi gözetledin yoksa? Evet. Oraya bahçelerine giderek mi yaptın bunu? Evet. <gülüyor> Aman Allah'ım nasıl yaparsın bunu evi? Özel bir mülkün içine izinsiz girmek Evin içini gözetlemek Aile mahrumiyetini dinlemek Bütün bu yaptıklarının her birisi ayrı ayrı suç Ya seni bahçelerinde görselerdi Polis çağırtıp bir yakalatsalardı Biliyor musun şimdi burada değil Semt karakolunda nezarethanede Bulunuyor olacaktı Ama karakol nezarethanesinde değil buradayım Evimdeyim George Bu yüzden sınırlanmeden de konuşabilirsin Aman Allah'ım delirtecek bu kadın beni Peki, peki söyle bakalım. Bu sefer neler duydun? Niye kavgasını yapıyorlardı? Hadi. Hadi anlat rahatla. Hayır, anlatmayacağım. Anlatmayacak mısın? Neden? Çünkü bana inanmayacaksın da ondan. Evet, inanmayacağım. Çünkü düş gücünü öyle zorluyorsun ki, öyle hayaller kuruyorsun ki. Maalesef anlattıklarına inanamıyorum ya Sen her zaman böyle yapıyorsun George. Benim hep düş gördüğümü, hayaller kurduğumu sanıyorsun. Peki neler gördün ya da neler duydun anlat bakalım. Bana inanacak mısın peki? Eğer makul şeyler anlatırsan inanacağım ama olmayacak şeyler anlatırsan inanmayacağım Yolayım. O halde anlatmayacağım. Neden? Çünkü anlatacağım şeyler sana pek makul gibi gelmeyecek de ondan. Madem öyle anlatma. Zaten işime geç kaldım. Hemen gitmem gerekiyor. Bir şey unutmayalım Yolayım. İçinde yaşadığımız toplum dengeler üzerine kurulmuştur. Ben çalışacağım, kazanacağım, getireceğim. Sen de evinle ilgilenip onu temizleyip kocana güzel yemekler yapacaksın. Komşu kadınların evinde neler olup bittiğini bilmiyorum. Öğrenmek için de merak da etmiyorum. Ama orada her ne olup bitiyorsa bu senin gibi bir ev kadını değil, bir polisi ilgilendirmeli. Çünkü polisler bu yüzden maaş alıyorlar canım. Lütfen komşu kadınların evinde olup bitenlere dalıp da yemek yapmayı ihmal etme. Madem öyle polisler nerede? Hangi cehennemde söyler misin George? O kadın dün gece kocasını öldürdü. Ne? Ne dedin sen? Bir daha tekrar et bakayım. O kadın Kristin yani. Dün gece kocasını öldürdü. Aman Allah'ım. Doğru mu bu Evelin? yani Yani gördün mü? Kadının kocasını öldürdüğünü gözlerinle gördün mü? Şey hayır ama öldürdüğünü sanıyorum. Evelyn! Sanmak ayrı şey görmek ayrı şey. İkisi de aynı şey değil... ...ama o kadın kocasını öldürdü diyorum George... ...hayır hayır... ...sadece o kadının kocasını öldürdüğünü sanıyorsun Evelyn... ...dün gece yine kavga ettiler... ...kavga yine kıskançlık üzerineydi... ...kadın bağırıp çağırdı... ...adam önce alttan aldı... ...ve sen de bu konuşulanları saklandığın pencerenin altından dinledin değil mi... ...Allah'ım ne ayıp şey... ...adam bir ara karısına tokat attı... Tokadın sesiyle kadının ah diye bağıran sesini duydum... Peki sonra? Bir müddet daha tartıştılar. Sonra adam karısına tavan arasında yatacağını söyledi ve çekti gitti. Daha sonra? Kavga bitince ben de evime geldim. Hepsi bu kadar mı? Evet. Daha ne olsun? İyi de kadının kocasını öldürdüğü hükmüne nereden vardın? Adam bugün işine gitmedi. Sen de gördün. Arabası hala aynı yerde duruyor George. Vay canına. Yani dün gece adam karısıyla kıskançlık yüzünden kavga etti... Karısına şırak diye bir tokat attı. Karısı canı yanıp ah dedi. Ve sonra da adam tavan arasında yatağına gitti. Sabahleyin de işe gitmeyince sen adamı anında cinayete kurban götürdün. Ama o kadın kocasını öldürdü George. Bugün günlerden ne Evelin? Çarşamba neden sordun George? Eğer pazar akşamına kadar iyileşmezsen yani kafandan böyle aptalca cinayi mevzuları atmazsan ...pazartesi sabah seni doktor John'a götüreceğim Evelin. Tamam mı? Ama George. Hayır. Artık bu işin aması maması kalmadı. Kesin olarak söylüyorum Evelyn. Bugün Çarşamba. Pazartesiye kadar beş günüm var. Bu beş gün içinde ya kendini düzeltirsin ya da tekrar hastanede olursun. Hoşça kal. Akşama görüşürüz. İnanmıyor bana. Hala beni deli zannediyor. Oysa dün gece o evde bir cinayet işlendi. Kadın kocasını öldürdü. Evet. Gözlerimle görmedim ama öyle oldu. kadın kocasını öldürdü. Pis hayvanlar. Ne de çirkin şeyler. Şuraya bak. Her şeyi açmış gibi havlayıp duruyorlar. Ah. Kadın dışarı çıktı. Tam zamanı. Şunun ağzını bir arayayım Günaydın bayan Kristin. Günaydın bayan Evalay. Kocanız işe gitmedi galiba. A arabası duruyor da hasta mı yoksa? Yok, bir şey yok. Kocam yeni bir iş sözleşmesi için yolculuğa çıktı. Uzak bir yer olduğu için benim ihtiyacım olur diye. Arabasını da bana bıraktı. Ah, ya öyle mi? Aha. Hasta olmadığına sevindim. Biz de kocanız hastalandı sanmıştık. Yine de yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa... ...çekinmeyin bizi arayın olur mu? Tabii tabii söylerim. Aha. Köpekleriniz de pek müthiş. Evet iyi cins dobermanlardır. Neden aldınız bunları? Kocamın işi uzayabilir. Yalnızlıktan korkarım ben. Bahçeye yabancılar, hırsızlar, sapıklar gelebilir endişesiyle. Satın aldım bunları. <gülüyor> İyi etmişsiniz ama boşuna masraf yapmışsınız. Korkacak bir şey yok. Hem isterseniz e, kocanız iş seyahatindeyken e, bizde kalabilirsiniz. Fazla odamız var. Ay, yok ben kendi elimden başka bir yerde rahat edemem. Ama yine de teşekkürler sağ olun. <gülüyor> abla söylüyor. İnanmıyorum ona. Kocası iş seyahatine falan gitmedi. Hayret. Bugün çamaşır asmadı. Her gün dünya kadar çamaşır yıkayıp asan kadın bugün çamaşır yıkamamış. E, yıkamaz tabii. Kocasını öldürdüğüne göre artık gömleklerini yıkaması için de bir sebep kalmadı. Çokca söylüyorum ama inanmıyor. Bu kadın katil. Kocasını öldürdü. Çoksa karışma diyor. İyi ama kim karışacak? Bu komşuları bizden başka tanıyan yok ki. Polis kadının kocasını öldürdüğünü nereden anlayacak ki? Birileri söyleyecek gibisin, araştırsın. Tabii ya, birilerinin bunu polise duyulması lazım. Alo, polis merkezi mi? Ee, şey... Ben ben bir cinayet ihbarında bulunmak istiyorum. Flower Sokağı 34 numaralı evde bir kadın kocasını öldürdü. Efendim, ben kim miyim? Şey, biri işte. Kusura bakmayın adımı veremem. Ama söylediğim adrese gelip de evi araştırırsanız adamın cesedini bulursunuz. İşte bu kadar. Birazdan polisler gelir evi araştırır ve adamcağızın cesedini bulurlar. Şimdi kendime bir kahve yapıp pencere önünde içeyim. almışlar... ...bakalım adamın cesedini bulabilecekler mi... ...şöyle tülü... ...hafifçe aralayıp bakayım dışarıya... ...kadının beni görmesini istemiyorum... ...işte buradan her şeyi görüyorum... Hı? ...hey köpeklere dikkat edin... ...tutun şunları... bir yere ...tam dört tane polis gelmiş... ...işte biri kadının kapısını çalıyor... Bakalım kadın karşısında polisleri görünce ne yapacak? Bek merak ediyorum. Ne var? Durun durun açıyorum. Ne var? Ne istiyorsunuz? Ee, e, i̇hbar var efendim evinizi arayacağız. Arama eviniz var mı? Ee, var. Buyurun. İşte şimdi yandı kadın. Polis eve girecek ve cesedi bulacak. Buyurun gelin. Ama ne arayacaksınız? Bek merak ediyorum. ...bir ceset bayan. Ceset mi dediniz memur bey? <gülüyor> evet. Az önce bir telefon ihbarı aldık... ...kocanızı öldürdüğünüzü ifade edildi. <gülüyor> Ama delilik... ...saçmalık bu. Kocamı neden öldüreyim ki? Kusura bakmayın bayan biz polisiz. Sizlerin güvenliğinizi sağlamakla görelimiz. Bize böyle bir ihbar yapıldı... ...biz de ihbarı değerlendirmek zorundayız. Peki... İhbarı yapan kim? Adını vermiş mi? Yok vermemiş. <gülüyor> o, zaman, o zaman nasıl olur da böyle bir ihbar ciddi alırsınız? Ne malum o ihbar yapan kişinin sizinle alay etmediği, dalga geçmediği. Ee, şey bakın. Da... Aha, madem öyle ben de oturayım telefonun başına. Akşama kadar onu bunu size ihbar edeyim. İsimsiz ihbarlar için ev basmak insan haklarına aykırı. Öyle değil mi? Şu anda bahçem polis dolu vergisini ödeyen namuslu bir vatandaşın evine yaptığınız bu baskınla beni komşularıma rezil ettiniz bakın bayanım, siz de haklısınız ama benim bak... alnım açık memur bey buyurun buyurun rica ederim evimi arayın ama sonunda bir şey bulamazsanız sizi mahkemeye vereceğim çevreme rezil ettiğiniz için manevi tazminat davası açacağım ee, ne olursa olsun elimde arama emri var efendim evinizi aramak zorundayım Kocanız nerede bayan? Bir iş seyahati için şehir dışına çıktı. Ne zaman? Dün. Ee, peki ne zaman dönecek? Eh, bilmiyorum ama üç dört gün sonra döner herhalde. Ee, kocanızla aranızda herhangi bir sorun var mıydı? Yani bir anlaşmazlık, tartışma, kavga falan yani? <gülüyor> yok, yok tabii ki. Neden olsun ki? Biz çok uyumlu, çok mutlu bir aileyiz. Buraya taşınalı on gün oldu zaten... Komşularımızı rahatsız etmemek için daha bugüne kadar müzik setimizin sesini dahi yüksek açmadık Peki ama o isimsiz ihbarı yapan kişi neden bir başkasını değil de sizi ihbar etti? Aha, bilmiyorum polis olan sizsiniz ben değilim ee, Bir yeni taşındık diyorsunuz hı hı hı. E, Sizi sevmeyen bir komşunuz var mı? Ee, ya da sizinle takışan... kavga eden birisi. Hayır, hayır. Zaten e, şu yanımdaki evde oturan bayan Evelyn dışında hiç kimseyi tanımıyorum ki. Ee, sizi o ihbar etmiş olabilir mi acaba? Aha, neden etsin ki? Onunla hiç kavga etmedik. Daha evlerimize bile gidip gelmişliğimiz yok. Ben bazen bahçeye çıktığımda o da penceredeyse eğer. Birbirimizle iki laf ediyoruz o kadar. Ee, peki bayan o dışarıdaki iki doberman köpeğini ne zaman aldınız? Kocam iş seyahatine çıktığı gün. Hmm, neden aldınız? Ben yalnız bir insanım memur bey. Çocuğumuz yok. Bu yüzden özellikle geceleri yalnız kalmaktan korkuyorum. Kocamın yokluğunu fırsat bilip de yabancılar sapıklar eve girmeye kalkışabilirler. O endişeyle aldım o köpekleri. Şimdi müsaade ederseniz evinizi aramak istiyorum. Elbette. Evet, kayda değer şüpheli bir şey yok bayan. Her yeri aradınız mı? Evet bayan, mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her yeri aradık. Ee, üzgünüm, bir şey bulamadık. Gördünüz işte memur bey, ihbar asılsız çıktı. Ama bayan, bu gerçek de olabilirdi. Ama değil, gördünüz. Şimdi, evimi terk eder misiniz lütfen ve... Bahçeye çıktığınızda da bağırarak benden özür diler misiniz? Ee, neden? Hiç olmazsa şu anda pencerelerinde ya da kapı önlerinde merakla bizi seyreden komşuların durumu öğrenmesini istiyorum da ondan. Eğer böyle yaparsanız sizden davacı olman. Eh, tamam bayan, haklısınız. Özür dilerim. Heyecanımdan yerimde duramıyorum. Polisler içeri girilip bir saat oldu. Hala dışarı çıkmadılar. Acaba cesedi buldular mı? Ay, benimki de laf, mutlaka bulmuşlardır. Kadın istediği yere saklasın. Polis ne yapar eder? Cesedi saklı olduğu yerden bulup çıkardır. İşte kapı açıldı. Polisler ve Kristin dışarı çıkıyor. İyi ama polislerin elleri neden boş? Oysa cesedi dışarı taşımaları gerekmez miydi? Yoksa cesedi bulamadılar mı? Bayan Kristin... Yalan bir ihbar yüzünden evinize aradığımızdan veya sizi de rahatsız ettiğimizden dolayı özür dileriz Evet arkadaşlar herkes arabalarına bilsin gidiyoruz Olamaz mümkün değil bu Nasıl olur da polisler adamın cesedini bulamazlar O gece kadının kocasını öldürdüğüne eminim Sabaha kadar pencere önündeydim Bahçeye gömecek olsa görürdüm Ceset mutlaka evin içinde olmalı İyi ama neden bulamadılar ki Yazık ...elleri boş gidiyorlar... ...böyle sersemleri neden polis kadrosuna alırlar ki... ...Kristin ah, hala bahçede... ...dur şununla iki laf edeyim... ...ne oldu bayan Kristin... ...polisler neden gelmiş... ...sapın manyağın birisi... ...kocamı öldürdüm diye telefonla ihbar yapmış... <gülüyor> ...evde ceset aramaya geldiler... ...bulamadılar mı... ...ay şey ay, pardon benimki de laf mı... E, ...tabii evin her tarafını aradılar değil mi... Mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her tarafı aradılar. Kendilerine söyledim. İsimsiz ihbarları nasıl olur da ciddiye alırsınız dedim. Ne hakla beni komşularıma rezil edersiniz dedim. Ben de oturup komşularımı böyle böyle diye ihbar etsem... ...gelip de onların evini basacak mısınız diye sordum bile. İyi demişsiniz. Ee, peki kocanızdan bir haber var mı? Aha, daha bu sabah aradı. İş görüşmesi uzamış. Birkaç gün sonra geleceğini söyledin. Ya aradı demek. Her neyse eve gidip de sağa solu toparlayıp. Polisler her tarafı hoyratça dağıttılar. Geçmiş olsun bayan Kristin. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Polis evi arıyor cesedi bulamıyor. Kristin ise kocasıyla bu sabah telefonda konuştuğunu söylüyor. Tabii yalan söylüyor. Çünkü o kadın kocasını öldürdü. İyi ama... Polislere ne oluyor Nasıl olur da evin içindeki kocaman bir cesedi Bulamıyorlar Kadın büyük buzdolabı hariç Her yeri aradıklarını söyledi Büyük buzdolabı mı Evet evet İşte ceset orada Ceset buzdolabında Kadın ne akıllı Kokmasın diye cesedi buzdolabına koymuş Ama Sersem polislerin oraya bakmak aklına gelmemiş Birden rahatladım Yoksa Yanılıyor muyum diye kendi kendime kızıyordum. Evet ceset buzdolabında. Kristin kocasının cesedini onun içine saklamış. Ne? Ne yaptın sen Evelyn? Polise telefon açıp adımı söylemeden komşu kadını ihbar ettim. Aman Allah'ım. Nasıl yaparsın bunu Evun? Elinde delil şahit olmadan böyle bir ihbar yapmak öyle çirkin ve ayıp ki... Dur sakin ol. Kristin kendisini ihbar edenin ben olduğumu bilmiyor ki George. Delir misin sen? Hastalığın bayağı artmış. Seni hemen doktora götürmeliyim. Sonra inanılmaz bir şey oldu George. Polisler evden elleri boş çıktı. Yani cesedi bulamadılar. Elbette bulamazlar. Çünkü kadıncağız kocasını öldürmedi ki evde ceset bulsunlar. Bu sadece senin hayal gücünün bire seviydi. Aptallar. Mutfaktaki buzdolabına bakmamışlar ki. Ne? Buzdolabına dedim George. Kadının mutfağında büyük bir buzdolabı varmış. Baksalardı onun içinde cesedi bulurlardı. Ceset oradaydı. Sen cesedin onun içinde olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum yani. Sadece tahmin ediyorum George. Kati sefer söyleyeceğim olayın. ...tahminli olmaz. Senin şu aptalca hayal gücün... ...bir gün başımıza iş açacak. Düşünsene ya kadın o Bayan Kristin yani... ...bu ihbarı senin yaptığını bilseydi... ...hem maddi hem de manevi tazminat davası açar... ...canımızı okurdu. O kadın bana hiçbir şey yapamaz. Esas ben onun canını okuyacağım George. Ne demek istiyorsun? Şimdi anlarsın. Söyler misin ev Nereye arıyorsun? Polisi. Dur yapmayı Evelyn. Alo polis Allah aşkına mi? kapat şu telefonu. Bileyim. Bir ihbarda Posisi bulunmak istiyorum. istiyorsun. Florent sokağı lütfen. 34 numarada cinayet işlendi. Orada oturan kadın kocasını öldürdü. Nasıl? Evet biliyorum. Gündüz o ihbarı yapan da bendim. Duyamadım. Evde ceset bulamadınız mı? Bulamazsınız tabii. Ne sersem şeysiniz siz. Ceset mutfaktaki buzdolabındaydı. Tekrar gidip arama yapın o kadının evinde. Anlamadım. Arama yapamaz mısınız? Alo? Alo? Sersemler. Aptallar. Yüzüme telefonu kapattılar. Oh, çok şükür. Ben de ciddi alacaklar diye korkudan ecel döküyordum. Benim yüzümden zor durumda kalmışlar. Tekrar eve gidip arama yapamayacaklarını söylediler. Haklılar tabii. Nasıl <gülüyor> olduysa ihbarını ciddiye alıp evi aramışlar. Bir şey bulamamışlar. Şimdi ikinci sefer gidip belirler mi artık? Ayrıca bu ülkenin kanunları namuslu vatandaşlardan yanadır. Öyle sırt pırt evlere girip çıkıp ceset arayamazsın. E ne olacak peki şimdi? E, ne ne olacak Evelyn? Kristin. O komşu kadın yani. İşlediği cinayet yanına kar mı kalacak? Sen hastasın Evali'nin. İyileştiğini sanmıştım ama hastasın. Uyandırmadan kalkıp mutfağa gideyim Kendime bir saniye üç yapayım Belki doyunca uyuyabilirim Tam uyuyayım diyorum Aklıma komşu kadın geliyor Uykum kaçıyor Şimdi bunu George'a söylesem yine bana kızar Döbermanlar azdı yine Gecenin bu saatinde niye avlıyorlar ki Bir bakayım şunlara Sussu. Bahçede köpeklerle ne yapıyor öyle? Tamam tamam. Acıktınız galiba. Hadi alın alın yiyin hadi. Köpekleri besliyormuş. Ne garip bir kadın. Gündüzleri torbaya girmiş gibi, gecenin yarısında köpek besliyor. Yiyin yiyin hadi. Doyurma karnınızı. Daha çok var. İstediğiniz kadar veririm yiyin. Y i̇yi ama gece yarısı bu kadar çok kemiyi. Nereden buldu ki bu kadın? Evelyn! Evelyn dedim! Ne var George? Pencerenin önünde ne yapıyorsun yine? Komşu kadının köpeklerine bakıyorum George. Allah aşkına şu, şu kadını gözetlemekten vazgeçip de sabah kahvaltısını hazırlar mısın? Buraya gelir misin George? Yine ne var Neville? Komşu kadının köpeklerine dikkat eder misin? E ne var? Neye dikkat edeceğim? Buraya geldiklerinde sıskacık şeylerdi. Birkaç gün içinde nasıl da kilo aldılar görüyor musun? Bak iki gün içinde hayvanlar nasıl da tombullaştı. E, o, olabilir tabii anlayabilirler. ne var bunda? Demek ki kadın iyi bakıyor köpeklere. Evet doğru çok iyi bakıyor. Onlara bol bol kemik veriyor. Görme hem de iri iri kemikler. Nereden buluyorsa onları yediriyor köpeklerine. Hem de gece yarıları. Allah aşkına evlen şu saçma sapan düşünceleri bir yana bırakıp da kahvaltıma hazırlar mısın? İşe geç kalacağım. Dikkatimi çeken bir mesele var George. Neymiş o? Kadın kocası iş seyahatine çıktığından beri hiç dışarı çıkmıyor. Ama yine de köpeklerine yedirecek kemikleri nereden buluyor dersin. Nereden buluyorsa buluyor. Sana ne? Kafanı neden bunun için yoruyorsun? Sence ilginç değil mi? Neresi ilginç ki bunun? Kadın diyorum. Köpeklerine yedirecek o kemikleri nereden buluyor diyorum. Evelyn kahvaltımı hazırlar mısın? Yoksa iş yerinde mi yapmam istersin? Yahu bana ne sana ne taktır şu kadına be. ...kadıncağızı zorla katil mi yapmak istiyorsun? Benim yapmama gerek yok George. O zaten katil. Nereden biliyorsun? Bunun için utanmadan, adını gizleyerek... ...polisi bile çağırdın zavallının evine. Ama ne oldu? Bir şey bulamadılar işte. Hayal görüyorsun sen Evalin. Hayal görüyorsun. Beyninin içine komşu kadının katil olduğunu yerleştirdin. Buna önce kendin inandın... ...şimdi başkalarının da inanmasını istiyorsun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım tabii ya... Nasıl aklı edemedim bunu. Evet, evet sonunda buldum işte. George, George o kadın katil. Ve ben bunu ispat edeceğim. Başlama gene Evelyn, <gülüyor> başlama. Çok kurnaz. Polisi uyuttu ama beni asla uyutamaz, asla. Evelyn ne yapıyorsun, Ne yapıyorsun? Polis merkezini George. Saçmalama da kapat şu telefonu Evelyn. Kafana kurduğun hayallerle polisleri meşgul etme. Bunun için başımız derde girebilir. Alo, polis merkezi mi? Ben Evelyn Carter. Flowers soka 33 numarada oturuyorum ve size bir cinayet ihbarında bulunmak Olamaz. istiyorum. 34 Çalıştın numarada oturan komşum Kristi kocasını öldürdü. Biliyorum o evi aradınız, bir şey bulamadınız. Ama ben size cesedin nerede olduğunu söyleyeceğim. Eğer hemen gelirseniz adamın kemiklerini çöp bidonunda bulabilirsiniz. İşte bu kadar. Umarım bu sefer ne yaptığının farkındasındır Evan. Elbette farkındayım George. İyi namuslu bir vatandaş olarak adalete yardımcı oluyorum. Bu sefer çok ileri gittin Evan. Kimliğini bildirerek bir cinayet ihbarında bulunun. Eğer polis yaptığı araştırmadan bir sonuç alamazsa... ...herhalde başına neler gireceğini de hesaba katmışsınlar. Lütfen George inan bana. Polis adamın cesedini bulacak. <gülüyor> Eğer bulamazsa kadın senin hakkında iftira davası açacak. ...tabii yalan ihbardan dolayı poliste... ...hapse girmesen bile tedavi görmen için... ...uzunca bir zaman akıl hastanesine yatırırlar. Ben deli değilim George. Bana deli gözüyle bakma. Kadın kocasını çok ustaca bir plan yaparak öldürdü. Köpekleri de cesedi ortadan kaldırmak için aldı. Sen de gördün ya... ...o sıska iki köpek. İki gün içinde. Nasıl oldu da şişmanladı. Çünkü kadın geceleri kocasının cesedini... ...köpeklere yediriyordu... ...bak işte duyuyor musun... ...George polisler geliyor... ...evet duyuyorum Emre... ...dediğim gibi umarım sen haklı çıkarsın... ...gel bak George... ...gel... ...polisler arabalarından indiler... ...kadının kapısına doğru yürüyorlar... Ah, ...bak kadın dışarı çıktı... ...polislerle konuşuyor... ...polisler kadına bir kağıt gösteriyorlar... ...arama emri olmalı... İşte George. Polisler çöp bidonuna doğru gidiyor. Görüyorum onları. George görüyorum. İşte iki polis çöp bidonunun kapağını kaldırdı. George. George. Bidona bakıyorlar George. Polisin biri elini bidonun içine soktu George. İşte. işte George. Genç polis... Biz onun içinden kocaman kemik parçaları çıkartmaya başladı. Aman Allah'ım! Kadını görme George panik içinde sağ sola bakıyor. Sanırım kaçmaya çalışacak ama hayır. Polis ondan önce davrandı ve kadını kolundan yakaladı. İşte polislerden biri koluna kelepçe takıyor. Öbür polis de haklarını okuyor George. Komşunun Hanımı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.